Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 21 gün kaldı. Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ankara Ekspresi'nden sesleniyorum. Arkada trenin raylarda seken ritmik sesleri geliyor ve tabii benim trene sus lütfen deme şansım yok. Bu tren sesleriyle süslenmiş gezegenin geleceği programı trene saygı programı olsun. Çünkü bir toplu taşıma aracı olarak tren iklime en saygılı ulaşım biçimlerinden biri. Sürdürülebilir ulaşım derken iPad'ler dolaylı olarak gezegeni öldürecek gibi görünüyor. Nasıl mı? Apple iPad'e beklenen talebin hali hazırda eko araç pillerinin tedariğinin sağlanması çabalarını tehlikeye attığı belirtildi. iPad'e talebi azaltmak amacıyla sosyal medya, viral pazarlama ve ağızdan ağızla reklamı deneyecek olan aktivistler iPad ve Apple ürünlerinin kimse için iyi olmadığı mesajını verecekler iPad üretiminin çok değerli yüksek kapasiteli lityum pil stoğunu tamamıyla kendisine bağlayacağı belirtiliyor. iPad'in bir yılda kullanacağı lityum ile 150 bin eko araç üretilebilir. Eko araç üretiminin durdurulmasının karbon salım hedefleri tutturulmasını sekteye uğratacağı düşünülüyor. Teknoloji dünyasından bir haber daha. Greenpeace, sin Microsoft bilgi merkezleri hakkındaki endişelerine dev şirket cevap verdi. 2010 yılı bulut bilişim yılı ve dolayısıyla bilgi merkezleri yılı olacaktı. Greenpeace'e göre 2010 yılı bilgi merkezlerinin duyacağı inanılmaz boyutta elektrik ihtiyaçları yüzünden karbon salımının artacağı yıl. Salı günü birçok şirketin verdiği bilgilere dayanarak Greenpeace tarafından yayınlanan rapora göre bulut bilişimi nedeniyle bilişim teknolojileri sektöründe karbon salımının 2007'den 2020 yılına kadar 3'te 2 artacağı öngörüldü. Greenpeace, Microsoft, Google, Yahoo ve Apple'ı bilgi merkezlerinde kirli enerji kullandıkları için uyardı. Microsoft'un Chicago'daki yeni bilgi merkezinin %72.8'i kömür ile %22.3'ü ise nükleer ile çalışıyor. San Antonio'daki bilgi merkezinin ise %37.1'i kömür gücü ile destekleniyor. Microsoft, gelişen teknolojinin uzak mesafeler arası iletişimi kolaylaştırdığını ve insanların seyahat ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak aslında karbon salımının azalmasına yardım ettiği cevabını verdi. İyi e hoş da bu bulut bilişim kaynaklarından gelen salımlar azaltmıyor. Bildiğimiz gibi... Yanıt, Bütün bilgisayar merkezlerinin yenilenebilir enerjiyle işletileceği taahhütü biz Microsoft'tan böyle bir atılım bekliyoruz. Yoksa bakın bizim sayemizde daha az karbon salıyorsunuz değil. Kendi karbon salımlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Greenpeace aktivistleri Rotterdam Limanı'nda kendilerini NYK Orion gemisinin çapasına zincirlediler. Amaçları Japonya'ya gitmek üzere İzlanda'dan yola çıkan yasa dışı balina iti kargosunun limandan ayrılmasını engellemekti. Greenpeace eylemi sayesinde yetkililer 13 fin balinasının eti bulunan 7 konteynere el koydu. Dünyadaki en büyük ikinci balina olan fin balinaları 27 metreye kadar büyüyebiliyorlar. Kuzey Atlantik'te sadece 50 bin adet kaldığı tahmin ediliyor. Balinaların uluslararası ticareti Saites zirvesinde yasaklanmıştı. Hollanda'nın da bu kararda imzası var. Japonya ve İzlanda uluslararası hukuka aykırı olarak bu yasağa uymuyor ve ticarete devam ediyorlar. Kargoya el konması, eylemler sözlerden daha çok ses getirir, gerçeğini ortaya koydu. Bir başka balina haberi de Yeni Zelanda'dan. Yeni Zelanda hükümeti bu yıl balina avcılığını 400 adet ile sınırlandırmak istiyor. Ne yazık ki bu yıl... Güney Okyanusu'nun koruma altındaki sularında bilimsel araştırma kisvesi altında en azından 800 balinanın öldürüleceği biliniyor. 400 adet sayısını büyük ihtimalle Japonya, Norveç ve İzlanda kabul etmeyecek. Bu sayının sıfıra düşürüldüğünü umuyorum. Bir gün bunu göreceğiz ve insanlık kendine bu utanç verici suçtan gün gelecek kurtarabilecek. Cuma günü gezegenin geleceğinde rüzgardan bugün insanların ihtiyaç duyduğundan 100 kat daha fazla enerji elde edilebileceğini söylemiştik. Bir yenilik, bir inovasyon, bir İtalyan firması olan uçurtma jeneratörleri KiteGen şimdilerde Huni biçiminde yapılar oluşturdu ve bunları dev direkler üzerine monte etti. Bu monte ettikleri Huni biçiminde uçurtmalar rüzgar estiğinde ortaya çıkıyor. Uçurtmalar hafif ama fevkalade dayanıklı ve normalde rüzgar sörfü için kullanılan 2000 metre yüksekliğe çıkabilen uçurtmalara çok benziyor. Firma uçurtmalı yöntem ile çevresel zararları da aza indirmeye çalışıyor. Kuşlara zarar vermemek için uçurtmalara bir sistem kuruldu. Etrafta bir kuş saptandığında uçurtma birkaç saniye içerisinde yön değiştiriyor. Rüzgar doğru planlamayla gelecek taleplerini karşılamaya yeter artar. Siz de Türkiye nükleer çıkmazı girmesin diyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin ve kendi geleceğinize sahip çıkın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 21 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri